dergi. 95.0 açık radyodasınız ve açık radyok programını dinliyorsunuz. 10 Mayıs 2022 tarihli yayınımızda Şirin Neşat'la "Düşler Ülkesi" üzerine söyleşimizin ilk bölümünü bulacaksınız. Sevgili dostumuz açık radyok programcısı sanat eleştirmeni ve yazar Evrim Altun Şirin Neşat'la İstanbul'da bulunduğu sürede gerçekleştirdiği hayli kapsamlı bir söyleşi bu. Bunun e, Artan Limited dergisiyle ortaklaşa bir yayın olduğunu da belirtmek isterim. Açık dergide sesli versiyonunu bulacaksınız söyleşinin matbu halini ilerleyen günlerde Artan Limited meclisinde görebileceksiniz. Dolayısıyla ekibe de çok çok teşekkür edelim. Evet Şirin Neşat kariyerinde objektifini Amerika Birleşik Devletleri'nden çevirdiği ilk projesi Düşler ülkesinin Dream Art'ta 22 Mayıs'a dek sergiliyor. Sanatçının yüzü aşkın farklı sosyal ve et etnik kökenden insanı kurduğu güven ve mahremiyet ilişkisi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırından izlenimleriyle buluşturan Haydi kıymetli bir sergi The Colony isimli distopik bir diğer yapıtlı tamamlanmakta. Evim alıntılaymaya alıntılar yapmaya devam edersem sıradan insanların yüzlerinde taşıdıkları hayat yüküne övgüde bulunan neşat, pandemi sonrası herkesin yüzünde taşıdığı ruhani yıldızlındaki Televizyon platformları tarafından alabildiğince sömürüldüğü ve tembelleştirildiği görüşünde güncel sanatın çok yönlü temsilcilerinden Neşat, aynı zamanda bir öncü figür olarak da avlandırılabilir. Land of Dreams, 5 yıllık aranın ardından İstanbul'da sergilediği ilk işi olmak özelliğini taşıyor. Kendisi 1999'daki 48. Uluslararası Bienalinde uluslararası ödül 2009'daki 66. Venedik Film Festivali'nde ise Gümüş Aslan Ödülü'ne değer bulunmuş bir isim. E, o şekilde anmak da makul. E, Çalışmaların halen Amerika Birleşik devletleri New York kentinde sürdürmekte ilk kez 78. Venedik Film Festivali'nde gösterilen e, Neşat'ın 3. uzun metrajlı filmi Land of Dreams bağlamındaki söyleşimize gideceğiz şimdi. Ama bu filmde rol alan oyuncular arasında Sheila Wendt, Matt Dillon, William Mosley ve Isabella Rossellini gibi tanınmış imzaların yer aldığında. ...belirtelim. Evet film festivalinin ardından... 40 Uluslararası Film festivali gösterimin ardından... ...şimdi Dolapdere'de yalan Land of Dreams... ...Neşat'ın sergisi kendi çoğul kişinin... ...iç ve dış yankılarını buluşturan bir otobiyografik paylaşıma... ...daha dönüşerek diye belirtiyor Evrim Altuğ. İzleyici aynı anda hem geçmişi hem bugünü hem de tarihi... ...İran ve Amerika Birleşik Devletleri çıkışta ...sürprizli bir içerikte tartışmaya açıyor hal böyüyken biz de Neşat'la Yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Günümüz Dünyası'nın üzerine dertleşmeye koyuluyoruz. Açık Dergi <gülüyor> Dear Shurim, it's been an honor to meet you again since five years that your show again like a Sayın Neşat, yapıtlarınız sıradan insanları sıra dışı zaman ve mekanlarla bir araya getiriyor. Adeta estetik bir çorbayı tüm şifasıyla çeşitliliği içinde yudumluyor gibiyiz. Sizin için son 5 yılın en önemli değişim unsurları hangileriydi? Lütfen bize anlatır mısınız? Sanırım geçen son 5 yılın benim adıma en tayin edici değişken unsuru doğrudan anavatanım İran veya başka bir tabirle Orta Doğu ile ilgili herhangi bir çalışma ortaya koymamış olmamdı. Kaldı ki doğum yerim dışında yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ana vatanım dünyaya gelmiş olduğum İran'da yaşamamdan çok daha fazla zamanı geçirmiş bir sanatçıyım. Bunun ürettiği nostalji hali bir yana, ruhta yarattığı etki ve sorumluluk duygusu da cabası. Bu bakımdan işlerimin bu sefer dünyaya daha doğrudan yöneldiği söylenebilir. Kanaatim o ki yapıtlarım İran'la ilgili olsun olmasın. Ben İranlı bir göçmen, nomad, yersiz yurtsuz olarak kalmayı sürdürüyorum. Evet işlerim hep benim perspektifim üzerinden ortaya konulacak ama bu hep İran hakkında olmasında da gerektirmiyor. Hal böyleyken yapıtlarımın da odağını İran'a, Orta Doğu gibi unsurların ötesine taşımaya başladım. Bu çok özgürleştirici bir deneyim oldu. Bir doğulu olduğum denli, 17 yaşımdan bu yana bu ülkede büyümüş bir Amerikalı olmamında bunda payı bulunuyor. Başta bundan çekindiğimi, bu devasa bölgeye yaklaşmakta sıkıntı çektiğimi gizleyemem. Böylesi büyük bir coğrafya karşısında doğrudan katı eleştirel bir duruş halinde bulunmakta endişeli dursam da Land of Dreams'de önemli bir sıyrılma deneyimi içinde oldum. Bir sanatçı olarak farklı insan topluluklarıyla bir araya gelme imkanı elde ettim. Bu insanlar, rol modeller, emsal kimlikler değil. Bilakis normal kimliklerdi. Bir sanatçı olarak mesafeye durduğum bir detaydır bu aslında. İnsanların özel yaşamlarına yapıtların vesilesiyle de doğrudan girmeyi kastediyorum. Ve neticede bu yapıtlarla ortadalar. Bu ortadalar. Serginin küratöryal yapısı hayli yalın, sabit but ve hareketli imgeyi psikolojik, sanat-tarihsel alt katmanları refakatinde zıt yönlü hikayelerle aynı kişi üzerinde karşımıza çıkarıyor. İzleyicinin imgeyle baş başa kırılış hali oldukça kritik. Pek çok yüzle yüzleştiğimiz bir durum içinde kalırken, izleyiciyken izlenen durumuna düşüyoruz. Bu gerek izleyici, gerekse bizim için bir müdahale hali yaratıyor. Her yüz, her yüzleşme bir kat daha önem kazanıyor. Şunu eklemem lazım söylediklerinize. Her insan önem kazanıyor burada. Bu yapıkla birlikte portre fotoğraflarını çekerken kendimi diğer insanların ta içinde buldum. Verdiği hissiyat son derece melankolikti ve incinmeye hayli müsaitti. Hüzünlüydü. Kaldı ki kendi portre fotoğraflarımı da çekerken bu incinebilirlik, melankoli ve duyarlılığı hissettim çok kez olmuştu. And, and this was again a major transformation for me to understand that I can capture the same spirit of vulnerability um, and um, melancholy on the faces of people that I chose to photograph. But I must say the people that Ama tanıştığım I see, engelli, azınlık mensubum. Fakir ve farklı, söz gelimi siyahi ya da Meksika göçmeni birçok kimsenin yüzündeki acıyı burada almam gerek. Bunu insanlığın bir dokuma işi olarak niteleyebilirim. Hepsinin suretindeki ruhani yılgınlık cabası. Anladım. Fazlasıyla ruhani bir yılgınlık var, evet ırkçılık, ekonomi hep unutulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin belli bölgelerindeki kesimlere baktığımızda tamamıyla bakımsız, ihmal edilmiş oldukları görülüyor. Çoğunlukla Afro-Amerikalılar, ayrıca büyük çapta yoksullukla baş etmeye çalışan göçmenler. Bu yapıt bariz bir şekilde bir göçmenin bakış açısı üzerinden izleyene yansıtılıyor. Aynı zamanda sıradan kişilerin yüzlerinde taşıdıkları anıtsallıkla ölümsüzlüğü de yad ediyor. Peki, tüm bunlar ne ifade eder? Ben Amerika Birleşik Devletleri üzerine neler söylüyorum Amerika üzerine? New Mexico'ya gittiğimde bu insanların ardına düştüm ve bu tümüyle benim bakış açım temelinde gelişti. Amerika'yı bu biçimde yansıtıyor bulunmam illaki pozitif bir yaklaşım içinde olmayabileceğimin de bir neticesiydi. Bana göre Amerika böyle görünmekteydi. Ama tekrar edeyim ben de bir göçmenim. Elbette yine karakteristik olarak portrelerinizin siyah-beyaz oluşundan kaynaklı birer heykel hissiyatı da mevcut. Evet. İnsan portrelerine tutkulu biri olarak da heykel muamelesinde bulunuyorum. Bunlar üç boyutlular neredeyse. Arka plana hiç yer vermiyorum. Ben yani bunun ne olduğunu tam açıklayamıyorum. Yüzün, ellerin, bedenin duruşu, neredeyse hareket edecek duruşları beni çekiyor. Dediğiniz gibi sıradan insanların son derece ikonik bir hal almaları. Diyelim ki New York metosundaki gözlemleri. Bazen en güzel, en bariz yüzleri oralarda sıradan insanların arasında rastlarım. Öyle bir haldedir ki anıt olsa yeridir. Taşıdıkları sanırım hayatın yüküdür. Bunun için bir yaratıcı ya da bir modeli da devreye sokamaz olduğunuzu düşünürsünüz. Öte yandan yansıttığınız bu figürler Salt Amerika Birleşik Devletleri'nin değil küresel bir kamusal alanında çehreleri olarak karşımızdalar. Ne dersiniz? Bir soylulaştırma girişiminde değil bu. girişiminde değil bu. Uh, became much important uh, figures of global public space. Yes, absolutely. Evet kesinlikle. Bir grup olarak itibar bu fotografik yerleştirmede herhangi bir soyulaştırma'nın group, esamesi um, yok no dediğimiz gibi. and, and, and, and in Açıkça belirtmeni ki her ne kadar Amerika hakkında bile olsa sanatçının bilinçaltı üzerinden tabir edecek olursak her şey son derece küresel e, tecrübe ediliyor. Buna pandemi de, ölüm korkusu da, bunların yarattığı zorunlu güç göçler de, sığınmacılık ve nükleer son korkusu da soykırma endişesi de dahildir. Bunları son korkusu üzerinden eserlerinde de görmektesiniz. Burada gördüğünüz bir Amerikan portresi olmakla beraber dünyanın da portresi. İnsanların farklı ırk, cinsiyet, yaş ve görünüm içinde oluşları bunlar hep insanlığımızın bir parçası zaten. Şu anda yapıtlarımın geldiği noktam ve küresel bir sanatçı oluşum noktası üzerinden şunu açıkça belirtebilirim ki işlediğim konuların evrenselliği daha da bariz hale gelmiştir. Sırf o veya bu kültür ya da etnik köken üzerine yapıt ortaya koyan bir figür değilim. Yani böyle olmasını umuyorum. Zaten The Colony isimli işe de kökeni veya bayrağı söz konusu olmadan bu mevcut saçmalığı küresel bir çapta hissetmek olmaz. Bu Rusya ve Ukrayna'da olabilirdi. Oradakiler kötüler de olabilirdi iktidarda olanların, insanların yazdıklarını kontrol altında tutanların saçmalığı söz konusu burada. Buna elbette beraberindeki trajediyi de katıyoruz. Filmde gördüğünüz kadın kapıdan kapıya gittiğince, kötüleri ziyaret ettiğince, diğer insanların maruz kaldığı zorluklarında şahit oluyor. Burada söz konusu olan fikir şu ki, bu yapıtla birlikte, Pasaportumdaki iki unsurda kendini birbirine paylar biçimde belirlesin. Birinde tüm tecrübelerim, geçmişim, ömrümle beni, bir İran göçmeni, diğerinde ise benden daha engin olan dünyayı görmekteyiz. Yani son yapıtınız hem iç hem dış evrene yönelik bir aynaya bürünüyor. Kesinlikle böyle. Bir etken olarak filmdeki Simin karakteri kendi başına gelenlerle, onda ya yarattığı korkularla orada. Onun bir İranlı olarak yakalandığı bu kültürdeki yeri olanca kasvetiyle söz konusu. Ama öbür tarafta da bu dünyaya yaptığı yolculuk esnasında paylaşımda bulunduğu ortak yönler mevzubayız. Bununla birlikte yapıdığınızda elbette sanat tarihi ve sinema tarihine de övgü yüklü göndermeler olduğu kanaatindeyim. Söz gelimi video düzenlemenin hissettirdikleri söz konusu olduğunda Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, Michael Haneke aklıma geliyor. Yabancılaşma ve eleştiri hat safada. Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, Michael Haneke... Evet bu bahsettiklerimiz aslında favorilerin başta Tarkovski referanslar bunlar. Of, um, <gülüyor> Şunu da açıklamak <gülüyor> istiyorum ki <gülüyor> aklımdaki fikir <gülüyor> hakikatin <interesting>, düşlenmesi <gülüyor> mefhumu olarak belirmiştim. Yani her ne varsa bir düş içinde olacaktı. Ama bu projede hakikatin hem içinde hem dışında bir sunum ortaya çıkmış oldu. Öte yandan sergide gördüğünüz gibi iki ayrı ekranı yan yana sunabilmek biraz karmaşık olarak alınabilir. Zira izleyiciler birbirinden farklı iki anlatıyı aynı anda izlemekte mükellefler ama beni burada çeken iki aşırı uç oldu. Birinde olan olanca klostofobikliğine, endüstriyel bir enerji santralini, bir İran kolonisini görmekteyiz. Ötekisinde ise alabildiğine yerleşen bir doğal peyzaj mevcubayız. Tamamen ayrı iki uçta bir tarafta İran, diğerinde Amerika hakikati mevcut. Ve bunlar her iki ortak yönü bunların So, I, söz konusu I, I, I, kadın really karakter, again, simin. Yani benim, simin öyle değil mi? Siminin ben olarak um, ele alınması üzerine biraz daha odaklanacak olursak, kendisi bir nevi bağlantı vazifesi üstleniyor diyebilirim. Gerek fiziksel, gerekse kavramsal bakımdan siz simin bir medyum, taşıyıcı oluyorsunuz. Evet, ben taşıyıcıyım. Bu anlamda size söylemek istediğim bir başka şey daha var. Son birkaç senede takıntılı olduğum bir konu. Aşırı uçlar hakkında konuşmak, zıtlar hakkında, karşıtlıklar, ikilikler. Buna fotoğraf sanatı ve düşler arasındaki farkları da katabilirim. Fotoğraf belli bir anı yakalayıp onu dondurmaktır. Bunu bir filmde göremezsin, ta ki filmin en sonunda simin tüm o fotoğrafları ortaya koyana kadar. Bir nesneyi kullanarak kişisel hakikatinizi, subyektifliğinizi daimi kılma. Bu çok ikili ve çekici bir hal. Kesinlikle ancak düş kurmaya devam ettiğiniz müddetçe onlar da gitip gidiyor. Elle tutulamaz hale geliyor. Birer hatıradan ibaret kalıyorlar. Elle tutamıyorsunuz. Ben bu noktada kameranın yaptığıyla ortaya çıkan bu şairane hali çok seviyorum. Yani düşlerimizin bize yaptığının tamamen tersini yapıyor. Öyle değil mi? Sanki bir sihirbazın exactly. aygıtı gibi. <gülüyor> Aynen öyle ama filmde simin düşlerini kaydetmeye koyulduğunda durum bambaşka bir hal alıyor ki bu ilişki beni çok cezbediyor. That I, I'm very interested in this relationship. Bunun yanı sıra bu portreler Çehreler Galerisi'ni gezdiğimizde onların onurlarının da tarihe şu anın ta kendisine yade olduğu hissine kapılıyor gibiyiz. Bunun yanı sıra bunca gözün üzerimize düştüğü sırada ve bu durumda gezerken aklımıza Michel Foucault'un hapishane üzerinden öğretileri ya da George Orwell'in büyük birader zihniyeti de gelmiyor değil. Galeriye girdiğimizde kendimizi dünya denen ebedi kodesin yeni bir mahkuma olduğu hissine kapılıyoruz sanki. Adeta o gözler bizleri yargılıyorlar. Aynen böyle. Bu söylediğiniz çok ilgi çekici. Normal fotoğraf sergilerinde izleyicinin fotoğraflarla kurdukları ilişkinin dışında benim bu yerleştirmede isteyip hissettiğim sergiye gelenlerin bu kimselerin bakışları altında olmaları fikriydi. Bana kalırsa buradaki heykelsi his bildik fotoğrafçılıktan çok farklı. Bir film, bir hikaye gibi bu. Sen işin parçası olarak kendini bundan azade kılamıyorsun. Çünkü geleneksel fotoğraf sanatında sevmediğim şey onlara sadece duvara asılı yalnızca bakılacak, satılacak nesneler muamelesinin yapılması ama burada böyle bir durum yok. Buradaki çok daha manalı. Geri gelmişken ve unutmadan şunu da belirtmek istiyorum. Video çalışması için ilgili hikayeyi yazma sürecinde Simi'nin biriktirdiği farklı düşlerden en sonuncusuna bakacak olursak. Köyünün askerlerce nasıl yok edildiğine değinen o ok kadından söz etmek istiyorum. Görmüşsünüzdür. Askerler kendisine burası artık senin evin değil mesajını vermekteler. Kadın orada maruz kaldığı şiddetten yakınıyor. Yani bu durum belirli biçimde istenen bir şey. Benim hedeflediğim bir şey. Bildiğiniz gibi filmin geçtiği New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer testlerin ilk yapıldığı yasak bölge olarak da biliniyor. Amerika kıtasında. O kadın burada bu konuyla ilgili kabuslarını dile getirirken, bir diğer yerli Amerikan kızıl delisi kadın çocuğuyla terk edilmiş haliyle izleyiciye yansıyor ki tüm bunlar düşlerin içeriği de dahil esasen bizler tarafından yapılmış şeyler. Bizim burada dikkat çekmek istediğimiz nokta küresel bir kaygı aslında. Savaş korkusu, nükleer kıyamet endişesi ve peşin hükümle yerli Amerikan kızıl delilerinin 7 ile 17 yaş arasında topraklarından belleklerine, dillerine yabancılaştırmak uğruna sürülmeleri. Bu çok travmatik öyle değil mi? Kaybetme riski. Dolayısıyla tüm bunlar videoda aktör olmayan bu insanların da refah de büyük bir itinayla metne döküldüler. Anlıyorsunuz değil mi? Açık dergi. İran doğumluğu Amerikalı sanatçı çağdaş sanatın öncü figürlerinden Şirin Neşat'la gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ilk bölümünün sonuna geldik. Evrim Altu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli sohbeti, muhabbeti e, hayata geçirdiği için ve Artan Limited M.G'de e teşekkür etmek isterim. Mülakatın yazılı versiyonuna ilerleyen günlerde burada ulaşabileceksiniz. Ve tabii ki sevgili Dream Art ekibi Şirin Neşat'ı İstanbul'da ağırlayan galeri bu söyleşinin gerçekleşmesine onlar sağlayacağız. Onları da minnetle ilk bir saati kapıyoruz. Şirin Neşat'la Düşler Ülkesi üzerine söyleşimizin ikinci bölümü yarın akşam saat altı ile 7.00 arasında Açık Dergi'de sizleri bekliyor. Ee, şimdi ise sırada dünyayı okumak ve harici bellek köşelerimiz olacak. Radyonuz açık kalsın. Açık Dergi